Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Vahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı. Bugün programımıza avukat Deniz Yazgan, ben ilave yapıyorum, Tuncel de katıldı diyorum ama Deniz Yazgan tabii. Deniz e, Hanım bize bugün önemli kararlardan bahsedecek. Ve sonra bu kararları birlikte tartışacağız değil mi Aynur Hanım? Evet merhaba ben de herkese iyi günler diliyorum. Tabii e, Deniz geçen hafta Faysal Pamuk e, kararını e, çevirmişti. iki gün önce e, e, yayımlandı o. E, ama bugün e, az önce e, Sulawakya hakkında İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği yine önemli bir karar var. E, dolayısıyla ben ilk yarıda e, bu taze kararı Deniz Hanım'ın hemen göz ucuyla görüp çevirebildiği kadarıyla anlatmasını kendisinden e, diliyorum. E, müzik arasından sonra da Faysal Pamuk kararının içeriğini ve önemini Türkiye uygulaması bakımından önemini bizlerle paylaşmasını istiyorum ama müsaadeniz olursa konu adil yargılanma hakkıyla ilgili olduğundan başlangıçta sizinle adil yargılanma hakkı nedir? İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın toplantılarda verdiği veriler ve istatistikî raporlarda okuduğumuz kadarıyla edindiğimiz veriler nedir? Adil argılanma hakkının insanlar için, hepimiz için önemi nedir? Biraz ondan bahsedelim istiyorum ben. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin raportörlerinin yazdığı kitaplara ve monografik eserlere bakarsak, makalelere bakarsak toplumun yüzde yetmiş beşinden fazlasını ilgilendiren bir alan. Herkes ya mağdur ya müşteki, ya şüpheli sanık, ya davalı, ya davacıya ya verilmiş herkesin bir uyuşmazlığı var. Ve yargısal makamlar önünde e, bu uyuşmazlıkları sürdürüyorlar ve karar alamıyorlar. Yargılamalar uzuyor, kararlar alınamıyor, kararlar alınsa icra edilemiyor. Dolayısıyla herkesin adil yargılanma hakkı ile ilgili bir sıkıntısı var. Şimdi nedir nedir adil yargılanma hakkı diye ee, Özür dilerim, Ay, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların e, çoğunluğunu da, yani bayağı evet. önemli çoğunluğunu da, Adil evet. yargılama hakkının ihlali yani anayasa 36. maddeyle artık güvencelenen uluslararası hukukun ötesinde ayrıca anayasal bir norm haline gelen adil yargılama hakkının e, ihlaliyle ilgili davalar oluşturuyor anayasa mahkemesinde bildiğim kadarıyla. Evet orada da %70 oranın altına inemiyoruz. Biraz sonra zaten bu verilerden de söz etmek istiyorum. Ama ondan önce adil yargılanma hakkı nedir diye bakmak gerekirse... Hem Birleşmiş Milletler'in e, iki sözleşmelerinden biri olan e, Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 14. maddesinde, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 14. maddesinde hem de ARPA Konseyi'nin İnsan Hakları ARPA Sözleşmesi e, ile il, ilgili 6. maddede düzenlendiğini görüyoruz. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi Anayasa 36'da da e, iddia ve savunma hakkını kapsayacak şekilde düzenlenmiş. Sıkıntı şurada. Anayasada sadece herkesin iddia ve savunma hakkını ilgili makamlar önünde ileri sürebileceği, kullanabileceğine ilişkin genel bir düzenleme var. Ama bu hakkın kapsamının sınırlarının neler olduğu içinde nelerin bulunduğuna ilişkin yeterli bir düzenleme yok. Anayasa Mahkemesi bu boşluğu insan hakları arpa sözleşmesinin 6. maddesindeki güvenceler ile İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda verdiği iştahatlarda ürettiği standartlara bakarak tamamlamaya çalışıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Hepimiz biliyoruz. 2012 yılının Eylül ayından beri Türkiye'de bir bireysel başvuru yolu açıldı. O bireysel başvuru yolu bir şikayet hakkı sağlıyor insanlara. Nedir o hak? Ee, i̇nsanlar olan yasa yollarını deneyip orada haklarının ihlal edildiğine ilişkin e, iddialarını kabul ettirmeye çalışırken ya da tam tersi bir hakkı ihlal ettikleri şüphesi altında iseler orada savunma haklarını kullanmaya çalışırlar iken e, tatminkar bir yanıt alamadıklarını düşünüyorlarsa, haklarındaki yargılamada e, adil bir süreç yaşanmadığını, adil bir karar verilmediğini iddia ediyorlarsa ya da sadece adil yargılanma hakkı bakımından değil, idari ve adli uygulamalarda insan hakları Avrupa Sözleşmesi ile ya da anayasayla güvence altına alınan bir temel haklarının ihlal edildiğini iddia ediyorlarsa ve bütün iç hukuk yollarını da tüketmişlerse olağan yolları ondan sonra insan hakları mahkemesine gitmeden önce anayasa mahkemesine başvurup bir de şanslarını orada denemek istiyorlar. Bunun nedeni ne? eskiden Türkiye'de 1990 yılından sonra insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin yetkisini tanıdı Türkiye. 87'de de zaten komisyonun denetleme hakkı tanımıştı, Bireysel başvuru yolunu tanımıştı ama o kadar çok ihlal başvurusu yapıldı ki Türkiye bak Türkiye tarafından Avrupa Mahkemesi'ne Avrupa Mahkemesi'nin ve Denetim Komisyonu'nun da önerisiyle ...anayasa mahkemesinde de yani ulusal düzeyde de bir şikayet hakkı, bir başvuru yolu tanınsın. Böylelikle mümkün mertebe şikayetler ulusal makamlar arasında, ulusların kendi yargı çevresi içinde barışçıl bir şekilde çözümlensin. Strasburg'a en ağır vakalar ya da iç hukukta çözülemeyen vakalar gitsin diye bir yaklaşımı oldu... Ve Türkiye 23 Eylül 2012'den beri Anayasa Mahkemesi'ne bu yetkiyi verdi. Şimdi müsaadeniz olursa çok kısaca hakkın içeriğinden söz edeceğim. Sonra da hem Spano'nun hem de Zülşt Anayasa Mahkemesi Başkanımızın ve İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın Spano'nun bu konudaki dile getirdiği özet verilerden bahsedeceğim. Şimdi hepimiz biliyoruz hem Anayasa'yla hem insan Hakları Arpa Sözleşmesi ile bir takım haklar güvence altına alınıyor. İşte bu haklar, her iki tarafta da güvence altına alınan haklar idari ya da adli makamlar tarafından ihlal ediliyorsa ve bunlarla ilgili süreçler tamamlandığı halde kişiler tatmin olmuyorsa bireysel başvuru yapacaklar. Bunu az önce söyledik. Ama bu bireysel başvuru yaparlarken ya da bu bireysel başvuruya gitmeden önce Örneğin ilk derece mahkemesinde basit bir sulukuk mahkemesi uyuşmazlığı diye düşünün ya da basit bir asliye ceza davası diye düşünün. Oralarda kendilerine adil davranılmadığını, iddialarının ve savunmalarının dürüst bir şekilde ele alınmadığını, delillerin toplanmadığını insanlar iddia ediyorlarsa diğer haklarının ötesinde ben hakkımı ararken ya da bir hak ihlali altında mücadele edilirken adil yargılanmadım diyorlarsa işte yepyeni bir alan çıkıyor. İnsanlar haklarındaki muhakeme süreçlerinin iyi olmadığını, güvenilir olmadığını iddia edebiliyorlar. Nedir iddiaları? Ben nesnel şekilde yargılanmak istiyorum. Mahkemenin bana ve karşı tarafa tarafsız ve bağımsız bir şekilde davranmasını istiyorum. Beni ve karşı tarafı iyi dinlemesini benim karşı tarafın elindeki bütün delilleri ve iddiaları öğrenmemi, benim savunmalarımı da karşı tarafın dinleyip tatminkar bir yanıt vermesini bekledim, çelişmeli bir muhakeme olmasını bekledim, hakimin dürüst olmasını bekledim, sunduğum delillerin yeterince, e, sağlıklı bir şekilde, güvenilir bir şekilde ele alınmasını, dikkate alınmasını bekledim. Ya da itiraz etmek istedim. Bana yeni yasa yolları tanınsın dedim. Ya da ben hakkımı himaye edemiyorum. Bu girift bir konu. Bana bir avukatın hukuki yardımını vermelerini istedim. Ama e, bu hak bana tanınmadı. Ya da avukata ücret ödemeye gücüm yok. Adli yardımdan yararlanmak istedim. Bu hak bana tanınmadı. Ya da bana yetersiz bir avukatlık hizmeti sağlandı, avukatım görevlerini yerine getirmedi, tanıklarım dinlenmedi, dilim yeterli değil çevirmen hakkından yararlanmadım gibi pek çok insanların şikayeti oluyor. İşte bu şikayetlerin hepsini giderecek, bu insanların beklentilerini karşılayacak bir adil mekanizma kurması gerekiyor. İşte bu mekanizmayı kişiler kendileri kuramıyorlar. Şimdi adil ergılanma hakkının Diğer haklardan bir farkı var. Örneğin siz seyahat etme hakkınızı ister kullanırsınız ister kullanmayacaksınız. Yerleşme hakkınızı sadece içinde kullanabilirsiniz ya da iller arasında girersiniz ya da sürekli yurt dışına gitmek istersiniz. Yurt dışına yerleşersiniz, Birden fazla ülke yaşamak istersiniz. Buna sınırlarını belirleyecek olan sizin niyetiniz, düşünceniz, mali bütçenizdir, gücünüzdür. Yani kullanmama hakkı, sınırlama hakkı size aittir. Ama adil yargılanma hakkı öyle değil örneğin. Siz adil yargılanmak istiyorsanız devletin size az önce sözüne ettiğimiz güvenceleri sağlayan bir mekanizma kurması gerekiyor. Çünkü hukuk devletindeyiz, çünkü demokratik bir devletteyiz. Çünkü insan haklarına saygılı, hatta e, asıl olması gerekenle insan haklarına dayalı bir hukuk devletiyiz. İşte insan hakları Avrupa Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi de bu hakla ilgili şikayetleri e, gidermeye çalışırken, değerlendirme yaparken hep bu demokratik olma ve hukuk devletine uygun olma ve insan haklarına dayalı ve saygılı olma kriterlerinden söz ediyorlar. Ve diyorlar ki e, Avrupa standardı yani tüm Avrupa'da 47 tane üyesi olan üye devlet olan tüm Avrupa'da herkes için geçerli bir adil koruma standartı sağlamalıyız. Bu da nasıl olacak? İnsanlar kendileriyle ilgili iddiaları, kendileriyle ilgili savunmaları haklarındaki muhakeme süreçlerine tam olarak etkili bir şekilde katılarak yani nesne muamelesi görmeden etkin etkili özneler olarak katılabilmek istiyorlar. Peki bunun yılı nasıl oluyor? İşte sözleşmenin 6. maddesi 3 fıkradan oluşuyor. 1. fıkra hem hukuk uyuşmazlıklarında ve kısmen idari uyuşmazlıklarda hem de ceza uyuşmazlıklarında geçerli. Birincisi nedir? Tarafsız ve bağımsız bir adli merci önüne iddiasını ve savunmasını götürüp öyle bir merci tarafından yargılanmak istiyor insanlar. Uyuşmazlığının tarafsız makamlar tarafından görülüp giderilmesini istiyor. İkinci hak ne? Hızlı, makul iddiasını ve savunmasını hazırlayabilecek kadar yeterli bir sürede yargılanmak istiyorlar ve yargılamaların uzun sürmemesini istiyorlar. Makul sürede yargılanmak istiyorlar. Üçüncüsü ne? Toplumun önünde yargılanmak istiyorlar. Kişisel verileri saklama ayrıdır. Yine hakkı ayrıdır. Masumiyetin korunması hakları ayrıdır. Çocukların korunması, cinsel suçlarla ilgili özel durumlar, Saklıdır ama onun dışında toplumun gözü önünde yargılanmak istiyorlar. Gizli kapaklı yargılanmak istemiyorlar. Niye? Mahkemeler çünkü toplum adına, halk adına, ulus adına karar veriyor. Temsili demokrasilerde nasıl ki e, mecliste milletvekilleri görev yapıyorsa yargıçlar da uzman olduklarından bahisle toplum adına karar veriyorlar. Peki diğer hak ne? Adil muhakeme edilmek istiyorlar. İşte zaten dananın kurduğu da burada kopuyor. Fair hearing nedir? Adil muhakeme hakkı nedir? Bu o kadar zor bir konu ki fair hearing demiş geçmiş insan hakları sözleşmesi. İşte bu hakkın içine adil muhakeme hakkının içine neler giriyor diye baktığınızda bu alanın iştahatla üretildiğini görüyoruz. Gerekçeli karar alma hakkı delillerin hukuka uygun yollarla toplanmasını isteme hakkı, delillerin değerlendirilmesinde dürüst olunmasını isteme hakkı. Örneğin insan hakları mahkemesi ne diyor? Bir delil yaşam hakkını ihlal ederek ya da işkence yasağını ihlal ederek elde edilmişse asla adli süreçlerde barınmamalı, hemen sistemin dışına atılmalı, o delile dayanılmamalı diyor. Ama diğer delillerde ulusal makamların takdirine bakarım diyor. Ama bu deliller bütün süreci etkiliyorsa o zaman kümülatif olarak baktığımda bu hukuka aykırı dilin adil bir karar verilmesini engellediğini düşünüyorum. Bari Hatta'yı görürsem orada da müdahale edebilirim ulusal makamlara diyor. Bakın biraz söylediğiniz hanımın çevirisini yaptığı ve anlatacağı kararda çelişmelilik ilkesi gündeme geliyor. Nedir çelişmelilik? Çelişmezlik nedir? Bir tarafın diğer tarafın elindeki bilgileri, belgeleri, iddiaları, bu iddiaların altında yatan ya da bu iddiaların e, dayanağı olan öykülerin, tezlerin, hükümlerin bilinmesi. Siz karşı tarafın sizinle ilgili iddiasını tam olarak anlamazsanız kendinizi savunamazsınız. Onun elindeki, alehteki delilleri tam olarak bilmezseniz kendiniz lehinize olan delillerin ne olduğunu ayıklayıp fark edip kullanamazsınız. Peki bunu nasıl kullanacaksınız? Çelişme, çelişebildiniz. Mahkeme iki tarafa da eşit mesafede durdu. Savcı ile ilgili ya da karşı tarafın avukatı ile ilgili delilleri ve iddiaları öğrendiniz ama bu da yetmiyor. Ne gerekiyor? Size denk bir şekilde eşit silah deniyor, silahların eşitliği deniyor. Bu silah kelimesini bir kenara bırakalım. Size denk bir yetkinin verilmesi gerekiyor. Yani davacının elindeki yetkinin, savcının elindeki yetkinin. Davalının ya da sanığın elinde de bulunması gerekiyor. Ya da tam tersine sanığın elindeki bir olanın suçtan zarar görenin de elinde bulunması gerekiyor. Yetkiler arasındaki denklik, biri belgeyi öğrenip biri öğrenemiyorsa, biri tanığın kimliğini biliyor, adresini biliyor, kim olduğunu biliyor, diğeri bilmiyorsa, biri tanığa soru sorabiliyor, diğeri soramıyorsa burada denklik bozuluyor. Dolayısıyla adil yargılanma hakkı hem tarafsız mahkemeyi hem çelişmeyi hem de çelişmeyi sağlayacak denk yetkeleri içeriyor. E ondan sonra ne geliyor gündeme? Tuzağa düşürülmemeniz gerekiyor. Susma hakkınıza, kendinizi ve yakınlarınızı suçlamama hakkınıza saygı duyulması gerekiyor. Böyle bir yıl ilke var fakat bu ilkeler sözleşmede yazmıyor. Bu ilkeler mahkemelerin yargılama içinde her olayda yaptıkları değerlendirmelerde ürettikleri standartlara göre belirleniyor. İşte Anayasamızdaki bu boşluğu da insan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarıyla doldurabilmemiz için öncelikle anayasa yargıçlarının bu konuda bilgili olması ama ondan önce ilk mahkemelerinin bunları bilerek kişilerin adil yargılanma hakkına olanak sağlaması gerekiyor. Sözleşmenin ikinci ve üçüncü fıkraları ise bir masumiyet karinesi. Lekelenme hakkında bununla bağlantılı olarak ele almamız gerekiyor. Üçüncü fıkrasında ise Tümüyle sanık hakları dediğimiz bölümler var. Nedir onlar? Hakkındaki suçlamayı öğrenme, suçlamanın dayanağı olan delilleri öğrenme, iddiasını ve savunmasını hazırlamak için gerekli kolaylıklara sahip olma, avukatın yardımından yararlanma, avukata ödeyecek gücü yoksa ücret ödemeye gücü yoksa adli yardımdan yararlanma ve Deniz Hanım'ın biraz sözsüzünü ettiği konuyla bağlantılı aleyhindeki tanıkları dinleme, onların kim olduğunu, onların dürüstlüğünü sınayabilme, kendi onlara soru sorabilme, kendi tanıklarını dinletebilme olana ve son olarak da çevirmenden yararlanma hakkı. Çünkü kendisini nasıl daha iyi savunabilecekse ona göre süreçte etkili bir özne olarak var olması. Gördüğünüz gibi aslında adil argılanma hakkının özelliği şu, bir hakkı ihlal edilen kişinin layıkıyla yargılamaya katılabilmesi için, Devletin kurulması gereken bir mekanizma ve bunun bağlı olduğu ilkelerle ilgili bir alandayız. Şimdi ben bu kadar uzun giriş yaptıktan sonra dinleyicilerimizin yorulmasına, kendi sesimle neden olmamak için sözü sizlere bırakıyorum. Ben aradan sonra isterseniz istisiz ki verilerden bahsedeyim. Hep aynı kişi konuşmamış olsun. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Belki ben şu kadar söyleyebilirim ki hani demokratik bir toplumun en temel taşlarından biri bağımsız, adil ve etkin bir yargı ve bu yargıdan beklenen şey adalet bu yargıdan beklenen şey hukuk ve işte bu yargıdan beklenen şeyi sağlayabilmek ve içimize sindirebilmek için kurulan bir mekanizma var. İşte o zaman eskilerin deyimiyle e, şeriatın kestiği parmak acımamalı şimdiki e, bizlerin söylediği tabirle hukukun kanunun kestiği parmak acımamalı. Yani sizin bu anlattığınız kapsamda bir yargılama olmalı ki o zaman yargının yargı e, ulusal yargının verdiği kararlar sonunda hatta uluslararası yargının verdiği kararlar sonunda eh yani sonuçta yani ben bu karar benim aleyhime ama yani bu buna bir şey diyemiyorum. Ee, vicdanen e, rahat olabilecek bir duyguyu yaşamalıyım. İşte adil yargılama hakkı sizin de söylediğiniz gibi Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'yle, e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle yani e, işte bizim de 50 tarihli imza attığımız sözleşme çerçevesinde e, böyle bir yargılama güvencesi olursa e, böyle bir yargılama sonucunda benimle ilgili bir karar verilirse e, toplumun huzuru ve güvenliği bir nebze sağlamış olacaktır. Evet isterseniz Deniz Hanım bugün e, müzik arası vermeden önce zamanı daha e, iyi değerlendirebilmek Bugün e, açıklanan insan mahkemesinin Slovakya hakkındaki kararını özetlerseniz sevinirim. Müzik arasından sonra müsaadeniz olsa ben verilerden söz ederim ve siz de Faysal Pamuk kararıyla programı tamamlarsınız. Birbirine. Tabii çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum herkese. Aslında e, bugün verilen Al-Alo ve Slovakya kararı sizin daha evvel bahsettiğiniz birçok önemli unsura değinen bir karar. Çok kısa üstünden geçmek gerekirse Cemal Alalo isimli Suriye Vatandaşı bir kişiden söz ediyoruz başvurucu olarak ve şu an Slovakya'da tutuklu olduğu belirtiliyor kararda. Belki en başta söyle, en sonunda söylemem gerekeni en başta söylemek gerekir. Ee, bu bağlamda basın özetine atılan başlığın biraz problematik olduğunu söylemem lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, bir adil yargılanma hakkı ihlali vermişken kişiden göçmen kaçakçısı olarak söz ediliyor. Ee, bu bağlamda birkaç kez daha Avrupa İnsan, İnsan Akrabalar Mahke Mahkemesi'nin buna benzer... E, İlk önce politik olarak yanlış ama aynı zamanda usulî hataları da içeren başlıklarını görmüştük ama özellikle yargılanma hakkından bir ihlal verilmişken kişiyi e, suçla sabit olarak görüp e, suçla anmanın problematik olduğunu düşünüyorum. E, kararda Ocak 2017'de tarihleri söylememin bir önemi var. Kolluk tarafından bir taksi içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle e, yakalanan bir kişiden söz ediyoruz. E, al alı ilk önce bu kişi, ilk önce değil e, en başta kişilerin e, mülteci olduğunu dil babalarının tanıdıkları olduğunu ve yalnızca barınma imkanı sağladığını belirtse bile arabadan çıkan diğer dört kişi mülteci veya e, konumlarına göre göçmen yanlış bir kavram kullanma çekinirim. Dört kişi ise e, hayır e, biz tanıdık değiliz. Biz e, Avusturya üzerinden Slovakya, Avusturya sınırının ardından Almanya'ya geçmek isteyen kişileriz ve al al başvurucu da bize para karşılığında yardım eden bir kişiydi e, diye tanıklıkta bulunuyorlar. E, burada önemli olan ve daha da sizin de söylediğiniz en önemli unsurlardan bir tanesi başvurucu bu ifadeler verilir. Yani bu ifadelerde bulunurken e, avukatla temsil edilmiyor. Avukatla temsil edilmediği gibi bu e, beyanları dinlemek için de bir ortam kendisine sağlanmıyor. E, ya da kendi adına bir, herhangi bir kişine katılamıyor. Bu e, önemli bir unsur. Hı -hı. Ve dört ay gibi e, bir sürenin ardından e, göçmen kaçakçılığından başvurucunun suçu sabit görülerek 5 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Hemen diyor karar. E, ve temiz ederken de tanık beyanı bağlı hükmün e, verildiğini, bu hükmün kendisine bu şekilde verildiğini ve e, söz edilen iki kişinin de göçmeninde Roma'ya aldıkları sığınmacı kimliklerinin bulunduğunu belirtiyor. Ancak Üniversite Mahkemesi bunu e, tanıkların dinlenmesinden kendisinin feragat ettiğini, başvurucunun kendisinin feragat ettiğini belirterek ve aynı zamanda bu iki kişinin Alıta istenmeyen ve erişilemeyen kişiler olduklarını yani Slovakya'daki vizeleri bittikleri için erişilemeyecek kişiler olduğu için ayrıca bir bir unsurun oluştuğunu deliller bağlamında belirterek başvuruyor daha doğrusu temizin reddedik. temiz başvuşunu temiz, edilmiş, temiz başvuşunu öyle. aynen öyle tabi basın özetinden hemen yayına hazırlanabilmek için basın özetinden çevirdik ama kararda önemli unsurlar biraz daha iç hukuka dair boşlukları kapatıcı kararlar vardır diye düşünüyorum ancak mahkeme bunu incelediğinde önceki e, yaklaşık bir buçuk sene evvel de beraberce bu programda ele aldığımız Schatz, Schatz, Film, Almanya kararındaki esas değerlendirmesine dayanarak e, daha demin sizin söylediğiniz üç incelemede bulunuyor mahkeme. Yani diyor ki ilk önce kişikinliği de unutmamalıyız. Evet burada e, kişinin reddettiği bu kişinin tanıkları tanıklarla yüzleşmekten feragat ettiği söylense bile buna yönelik olarak e, herhangi bir soru sorulup sorulmadığının veya buna yönelik olarak bir yazılı beyanın olmadığını söylüyor ve ardından bu kişilerin yani göçmen veya mülkeci statüsündeki kişilerin beyanlarının birinci nitelikte olmasının ve başka da herhangi bir öne çıkan delil bulunmamasının problematikliğinin altını çiziyor. Ve bunun savunmaya ket vurduğunu, bu beyanların kendisinin savunmaya ket vurduğunu söylüyor yüzleşme sağlanmadığı sürece. <gülüyor> ve üçüncü olarak da daha demin dediğim gibi, hür iradesiyle, özgür iradesiyle reddedip reddetmediğine yönelik bir bulgu olmadığını, bu hakkından feragat etme şekline yönelik bir bulgu olmadığını söz ediyor. Biraz daha hızlı ilerlemek gerekirse sü süreçte. Aslında hızlı ilerlemenize gerek yok. Ben müsaadenizle araya girmek isterim. Özellikle bir o katın hukuki yardımından yararlanmaktan Kesinlikle. vazgeçen ve gözaltında hakkındaki Suç adını kabul eden ve sonra da mahkemeye çıktığında bana işkence yapılmıştı. İrade özgürlüğüm yok idi. Bir avukat tarafından yeterince aydınlatılmamıştım. Bir doktor da vücut bütünlüğümün bozulup bozulmadığını muayene etmemişti. Hı hı. Yani aslında tecrüt altında tutulmuştum ve güvencelerden yoksundum. Hı hı. Polis baskısı üzerinden suçumu kabul etmiştim. Şimdi, şimdi inkar ediyorum dediğinde bir sanık. O zaman İnsan Hakları Mahkemesi hep şuna bakıyor. Gözaltı sürecinde bir suç ikrarı var Hı -hı. ise ve sonra bunu reddediyor ise işte gözaltındaki irade açıklamasının, rehinde olan irade açıklamasının ciddiye alınabilmesi için bu avukattan vazgeçmeye yönelik feragat iradesinin gerçekten güvenceli bir ortamda alınmış olması lazım. Kişi gerçekten özgür iradesi ile vazgeçmiş olmalı. Eğer biz insanların işte kendi aleyhindeki tanıkları soru sorma, kendi lehine olan delilleri sunmama, bir avukatın hukuki yardımından yararlanmama gibi Adil yargılama hakkının güvenceleri olan bir takım olanaklardan feragat etmesinin üzerine hemen atlarsak İnsan Hakları Mahkemesi bunu kabul etmiyor. Burada önemli bir hata var. Sen gerçekten o kişinin feragatinin irade özgürlüğüne denk düşüp düşmediğine bakmalısın evet. diyor. Ayrıca bunu da yeterli görünüyor. Sen eğer tarafsız bir mahkemeysen, dürüst muhakeme yapacaksan Sanık istemese bile senin gerçeği aydınlatma ile ilgili savcının görevi var. Ee, senin de mahkeme olarak görevlerin var. Sen sanıkla bu anlamda bir pazarlığa gidiyorsan bunun koşullarının da dürüstlükle açıklanabilmesi lazım. Sen kendinde araştırabilirdin diyebiliyor her olayda farklı. Bu anlamda bu olayda da acaba tanıklar mahkemeye getirilmiş mi? Yoksa kişi ben bu kişileri dinlemek istemiyorum, soru sormak istemiyorum dedi diye onun üzerine atlanıp bu kişilerin... Polisteki ifadelerine ya da savcılıktaki ifadelerine değer verilmiş ama kişiler mahkeme önünde dinlenmemiş ve yüzleştirilmemiş mi? O yüzden tabii ki insan hakları mahkemesi işin bu kısmına dikkat edecektir ve burada da öyle yapmış sanırım. Aynen öyle. Ee, o Feridun, Feridun, dersin... Feridun sey Hoca özellikle avukat istemediğine ilişkin beyanın tutanakta, kolluktaki tutanakta açıkça yazılması gereğinin e, bu hakkın güvencelenmesi açısından bir yöntem olduğunu da söylemişti Aynur Hanım değil mi ben öyle anlıyorum? Evet, kendi el yazısıyla ben avukattan yararlanmak istemiyorum, haklarımı kullanmak istemiyorum diye kayıtsız şartsız kendi el yazısıyla imzalamasını öneriyor ki hani baskı altında olsa yazısının karakteri değişir, e, gerçekten o yazı ona mı ait diye biz araştırabilelim diye. Ücretsiz noktada... avukat tabii değil mi? Ücretsiz evet. avukat. Evet. Muhtemel avukat olabilir. Başka bir şey olabilir. Evet. Belki bu noktada kararın verdiği bir detaydan söz etmek gerekir. Bahri Bey'in de, de kendi el yazısıyla meselesinde karar matboulunun da altını çiziyor. E, bu çok önemli, e, özellikle yalnızca e, avukatta avukat istemediğine ya da tanığın dillemesinde istemediğine ilişkin değil, e, şunu şuna dair de bir önem atfediyor e, karar. Bizde de çok yaşanır matbu bir kağıt üzerine bir boşluk vardır ve oraya e, polis memuru, kolluk görevlisi çarpı atar. E, çarpı atar, tanığın dediklerini kendi Türkçesiyle aktarır. Hı hı. E, burada da aynı şeyi, e, şeyin bir altını çizdiğini görüyoruz mahkemenin. E, kararda deniyor ki, ilk sayfalarının matbu bir form olduğunu ve bu formun üzerine tanıkların beyanı, belki de burada tanık demek de yanlış, göçmen kaçakçılığı bağlamında suçtan zarar gören ve mağdur Kavramını da altın çizmek gerekir. Ben bu bağlamda da boşluklar görüyorum değerlendirmede. Ancak e, göçmen kaçak bağlamında eğer tanık olarak kabul edildiyse bu kişiler, göçmenler veya müteciler e, bu matbu formörünün üzerine yazıldığını belirtmiş ve bu bağlamda da bir kişisel tavsiye almadığını başvurucunun yani dinleme dinlememek gerekir ya da dinlemek gerekir gibi bir danışmanlık hizmetinden yararlanmadığının da altını çizdi mahkeme. Ben burada sizin Aynur Hanım'ın en önemli kısmı belki de kişiselleştirme de olduğunu düşünüyorum. Çünkü mahkeme diyor ki bu unutmamak gerekir başvurucu Suriyeli bir kişi Hı -hı. ve başından bu yana hukuki konuları hızlı anlayamadığını, tam anlayamadığını da belirten bir kişiyken Hı -hı. kendi başına hakkından feragat ettiğini söylemenin daha doğrusu hükümetin de bu yönde savunması olduğunu düşünürsek Minimum güvenceyi sağlamadığını ve bu bağlamda altıncı maddenin birinci fıkrasının ve 63 üç D bendenin, altıncı maddenin üçüncü fıkrasının D bendinin ihlal edildiğine karar verdiğini görüyoruz. Aslında E'nin de belki ihlal dinleme gelebilirdi. Nasıl bir çevirmenlik, evet. e, hangi hukuki bilgiyi ne kadar anladı, hangi dilden Kesinlikle ben de aynı şey düşünmüştüm ve aynı zamanda e, başvuruculuk C Kapsamında üçüncü maddenin c bendi Ceyhan bendi kapsamında bir başvuru yapmış olmasına rağmen e, tıpkı e, önceki yargılamarda örneğin ifade özgürlüğünden değerlendirme olunca adil yargılamadan değerlendirme gereği duymadıkları gibi efendimiz altı 6-1'e 1'den ve 3 e, Denizli'den D'den e, inceleme yaptık. Ceyhan'dan C'den inceleme gereği duymuyoruz. Yani bir, bir hukuki yardımından bir şekilde yararlanıp yararlanmadığını ayrıca incelemeye gerek görmedik. Deyip, ee, aynen öyle ki bence karar bu bağlamda biraz problematik e, çünkü kişiye, kişinin e, özelliğinden, karakteristik özelliklerinden söz ettikten sonra 3 ilişkin ayrıksız bir değerlendirmede bulunmama gereği e, bana biraz soru işaretleriyle dolu gibi geldi. Evet. E, biraz sonra müziği. Aramızdan sonra bahsedeceğimiz Faysal Pamuk ve Türkiye yargılamasının yargılamasından farklı burada 5.200 euro tazminat ve 1.038 euroda harç ve masafa. E, kar hükmettiğini söylemek mümkün. Karar da İngilizce verilmiş durumda. E, dediğim gibi ben bu kararın ayrıksız bir öneminde, belki başka bir radyo programının konusu olacak şekilde, bu tanık ve mağdur karmaşası altında bize evet. bir kez daha şunu gösterdiğinin altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Mağdurun beyanı soruşturmayı başlatmaya yeterli olabilir ancak mağdurun veya tanığın beyanının yalnızca e, bu bağlamda Mahkumiyet kararına suçun e, sabit görülmesiyle eşdeğer olamayacağının bir kez daha altına çizildiğini düşünüyorum, ölçülü olarak bile olsa. Bu tartışmayı da evet. başka bir programda derinleştebiliriz. Çünkü insan hakları mahkemesi. E, Sanık için de tanık diyor, mağdur için de tanık diyor. Ceza muhakemesi yasamıza baktığımızda e, mağdurlarda da tanıkları özgü e, kurallara göre işlem görüyorlar. Dolayısıyla tanıklık çok geniş anlamda kullanıldığı evet. için dediğimiz gibi halbuki diğerlerinin ayrı statüleri ve ayrı güvenceleri var. Hı hı. Ama tanıklığın da var, tanıklar da dürüst bir şekilde ve güvenilir bir ortamda dinlenmeliler. Ve doğrudan doğruya eğer bakmaya Türk etkiliyorlar tanıkların söyledikleri. Hı hı. Burada o söylenen şeylere hepimizin itibar edebilmesi güvenceliği sağlamış olmak gerekiyor. Sanırım buradaki en önemli şey tanık olduğu için ayrıca bir de avukata e, bakmayacağım zamanım der demiş hı hı. önemli olarak tanıklığı görmüş. Çok teşekkür ederiz. O zaman çok bir müzik ederim. arası verelim mi? Müzik arasından sonra ben müsaadenizle çok kısaca bir iki veriden söz edeyim. Sonra da siz. Faysal Pamuk kararının önemi nedir? Neler olmuş? Türkiye niye mahkum edilmiş? Onları bize anlatırsam çok sevinirim. Evet ben bugün yine Ruhi Sudan, balık ağzı kılıç balığının öyküsü parçasını dinleyelim ve arkasından programımıza devam edelim. 95 FM Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı bugün Deniz Yazgan'ın katılımıyla adil yargılama konusunu konuşuyor. ve hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hem de e, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla e, bu hakkı ve önemini konuşmaya devam ediyoruz. Aynur Hanım siz... E... Evet ben e, yüksek mahkeme başkanlarının e, verilerin, e, verdiği verilerden söz etmek istiyorum bir iki cümleyle. Mesela İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Spano e, 2020 verilerini anlatırken şunu söylemişti. Ee, başvuruların %75'i dört ülkeden geliyor demişti bireysel başvuru bakımından. Rusya birinci, Türkiye, ikinci, Ukrayna üçüncü, Romanya dördüncü. Türkiye %18'ini karşılıyor bu başvuruların. Rusya %22,5'unu. E, e, 1959'dan 2019'a kadar olan verilere baktığımızda İnsan Hakları Mahkemesi 22.500 küsur toplam karar vermiş. Bunun 7'de biri Türkiye hakkında düşünebiliyor musunuz? 3645 tane karar 2019 itibariyle Türkiye hakkında verilmiş. Çok önemli. Hakkında en fazla karar verilen ülke Türkiye. Peki bu kararlar uygulanıyor mu? Biliyorsunuz anayasa 90 geriyi biz e, mahkemenin yargı kara, e, bizim hakkımıza yargılama yapması yetkisini kabul etmişiz ve sözleşmenin 46. maddesi bizim anayasamızın 151 ve 153. maddeleri uyarınca bu mahkemelerin verdiği kararlar kesin bağlayıcı ama baktığımız zaman bu 25.000'e yakın kararın 5.000'den fazlasının uygulanmadığını görüyoruz. Hala Bakanlar Komitesi'nin önünde bunlar bir demet sorun. Bakın 25'te 5 5'te biri uygulanmıyor demektir bu kararların. Rusya birinci 1663 kararı uygulamamış 2020'ye kadar. Türkiye ikinci 689 kararı uygulamamış. Daha geçen hafta Demirtaş kararından ve Kavala kararından söz etmiştik. Tabi arkadan Ukrayna ve Romanya diye sıra geliyor. Peki hangi haklar ihlal edilmiş en çok diye baktığımızda Türkiye ifade özgürlüğünü en fazla ihlal ettiğine karar verilen ülke olarak Birinciliği kimseye uzun zamandır bırakmıyor. 2000 yılı sonu, 2020 yılı itibariyle 387 ihlalle Türkiye cumhuriyeti birinci sırada varlığını korumuş. 2020'de neler olmuş diye baktığımızda ise 173 ihlallerle Rusya birinci, 85 kararla da Türkiye ikinci olarak sırayı almış. Peki Türkiye hakkında insan hakları mahkemesi geçen sene ne yapmış diye baktığımızda 624 dava hala derdestimmiş yani karara bağlanmamış. 168 tane karar verebilmiş, 1.5 milyon euro toplam tazminata hükmedilmiş bugüne kadar. Bunlar çok önemli rakamlar. Peki bugünkü konumuza gelirsek adil hakkı hakkıyla ilgili bugüne kadar Türkiye hakkında 61 yılda ne karar vermiş diye baktığınızda 953 tane... İnsan hakları e, mahkemesi sözleşmesinin altıncı maddesi yani adil yargılanma hakkı ile ilgili ihlal kararı verilmiş ikinci sırada kişi özgürlüğü ve güvenliği üçüncü sırada mülkiyet hakkı ve sonradan ifade diye devam ede geliyor. Ee, hemen çok kısaca e, Züştü Arslan neler söyledi onu hatırlayalım. Hatırlayayım Ocak ayında silahların işitliği ve çelişmeli ülkeleriyle ilgili bir sanırım 11 Ocak ya 18 Ocak'ta bir toplantı yapılmıştı. Hı. Onun açılış konuşmasında Züştü Bey yine %70'e dikkat çekmişti. E, dedi ki 2021 verisini söyledi toplam başvuruların e, 66.121 olduğunu bunun %73'ünün adil yargılanma hakkına ilişkin şikayetlerden oluştuğunu ve verilen toplam ihlal kararlarının %77'sinin de yine adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi. Bunlar çok önemli veriler. Zaman darlığından geçeceğim ama şunu söylemek istiyorum. 2012'de biliyorsunuz az önce söylemiştik bireysel başvuru hakkı tanındı Anayasa Mahkemesi'ne. 2001 sonu itibariyle şu ana kadar... 361.159 adet başvuru yapılmış. Bakın Anayasa Mahkemesi'nin performansı çok yüksek. 302 bin küsurumu da karara bağlamış. Yani %83.7 karar verme başarısı var ki. Hatırlayın araya OHAL girdi. OHAL'de 2016 ve 2017'de bir patlama yaşandı. Hatta OHAL'le ilgili verileri başka bir toplantıda verelim. OHAL'le ilgili 2016'da karar verilmiş İnsan Hakları Mahkemesi. Sadece 5 karar vermiş. Sonra Venedik Komisyonu yardımlarına koştu. OHAL'lik kurusundan da Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu o kuruldu ve bütün bu kamudan ihlaçlar ve olağanüstü AKH'larla ilgili başvurularla ilgili şey yaptılar. Hepsini komisyona gönderdiler ve hem insan hakları mahkemesi hem de anayasa mahkemesi ferahladı. Ama peki bu kadar 183 karar veriyordu ne yapıyor? İhlale mi karar veriyor? Hayır. Baktığımız zaman bu 361 bin adedin 302 binini karara bağlamıştı ya, 261 bine hakkında kabul edilemezlik gelmiş zaten. Demek ki biz e, bireysel başvuru iyi kullanamıyoruz ya da e, cimri bir mahkeme var hmm. uygulaması cimri 25.857 adet e, davada hak ihlali kararı verilmiş bakın 25.000 kusur bunun 20.084'ü yani %76.8'i adil yargılanma hakkının ihlaliyle ilgili ve bu oran aslında değişmiyor 2018 yılında e, anayasa mahkemesi raporlarının bir çalışması var 2.121 tane ihlal verilmiş 2018'in Mart ayı itibariyle. E, zaten toplam 2.739 ihlalmiş. Yani baktığınız zaman neredeyse ihlallerin çok çok büyük bir kısmını, %80'e yakın bir kısmını ki orada da %77.4 demiş. Yine adil yargılanma hakkı karşılığı Ben sizin zamanınızı daha fazla e, çalmamak için özür dilerim. Burada verilerle ilgili bilgiye son veriyorum ama bunu sayfamızda yer. E, müsaadeleri olursa Açık Radyo'nun yayınlamak istiyorum. dinicilerimizin bu verilerden haberdar olmasında yarar görüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet Deniz Hanım. Çok teşekkürler. E, Faysal Pamuk ve Türkiye kararının basın özetinden e, devam etmek gerekirse e, Faysal Pamuk zaten 2000'li yıllarda e, gündemde de olan bir isimdi. E, belki bunu, ilk önce bundan e, söz ederek başlamak gerek. E, devamında e, bu kararın bir kısaca söz etmek gerekirse terör davasında hazır bulunmayan tanıkların beyanlarına dayanılarak müebbet apiş cezası verilmesine yönelik olduğunu söylemek mümkün. Faysal Pamuk dönemde başvuru döneminde Amasya ETPE Cezaevinde tutuklu olan bir kişi ve bir terör örgütüyle bağıntılı polis sorgusunda birden fazla şüpheli tarafından Diyarbakır'dan Sarej yani J ile ya da Avare Şanlıurfa'nın Ş'si ile ya da Avreş kod adlı bir veya birden fazla savaşçıdan söz edildiği anlaşılıyor. E, mahkemenin e, be beyanı da bu noktada warrior kelimesi olduğu için savaşçı Hı. kelimesi olarak e, tamamen aynı şekilde çevirdiğimiz için savaşçı kelimesini kullandığımı belirtmem gerekir. E, çok önceden bu yana devam eden bir yargılamadan söz ediyoruz. 5, 5 Kasım 2003'te. 97 yılında gerçekleşen bir polis kontrol noktası saldırısına ilişkin bir yargılamada Hı. aralarında başvurucunun da bulunduğu 13 kişinin gıyabında bunun altını çizmek gerekiyor. Yani o mahkemede vardı gıyabı tutukluluk. Tabii. Bakalım. 2005 öncesi çünkü. Yani yürürlükteki kanundan önceki kanundan söz ediyoruz bu dönemde. Gıyabında tutukluluk kararı verildiğini ve bundan sonra 6 yıl adımın ardından 2009'da Faysal Pamuk'un bir Cumhuriyet Savcısına gönüllü olarak gidip teslim olduğunu ve 11 yıl boyunca yani 94 yılından 2005 yılına kadar PKK üyesi olduğunu ve kod adının da Avereş değil Avereş Tekoşin olduğunu belirtiyor. Yani Avereş fazla kullanılan Neymiş bir kelime. Avereş bir çeviride yanlış olabilir bu noktada dinleyicilerimizin düzeltmesine muhtacım. Karasu Lakap mıymış adamın? Evet, kodadı. Avarış. Ta kodadı mı lakap mı tabii? Yok. Şöyle e, zaten e, kendisi Cumhuriyet hı. Savcısına giderek gönüllü o, biçimde e, teslim olduğu iddia edilirken benim adım ve yani benim kodadım Avarış değil, Avarış Tekoşin. De Hı. Diye bir belirsi de bulunuyor. Yani anladığım kadarıyla avareş zaten başkalarının Hı. ön takı biçimde kullanabileceği e, bir kod adının başlangıcı da aynı zamanda Hı. veya spesifik olarak tek başına da avareş kodadı mevcut. Burada bir ayrı kısımına e, parmak basıyor. Yani o tanıklarının sözüne itilekişi değilim de. Istiyor. Aynen öyle. Ee, yine yılların artı 2010 yılında Erzurum Ağır Mahkemesi'nin özel yetkili ikinci heyetine e, başvurucu aleyhine bir iddianame sunuluyor. Ve başvurucu da tanıklar tarafından avareşin yani kendisi olmayan bir başkasının gerçekleştirdiği iddia edilen ve e, biraz daha da belirteceğimiz fiiller nedeniyle ulusal toprakların bir kısmının ayrılmasını sağlamaya yönelik faaliyette bulunuyor suçlanıyor. Hı, 302'den e, buna, tc, aynen öyle 302. Eski 125 evet. E, evet o dönemde e, 765 sayılı kanunda 125 e, şimdiki kanunumuzda 302. Bölücülük suçu diyelim. Kısaca. Aynen öyle kısacası bölücülük suçu demek mümkün ve 3 fiilin e, öne çıktığı göre birincisi yukarıda biraz önce de söz ettiğimiz 97 yılında polis kontrol noktasına silahlı saldırı 95 yılında iki polise silahlı saldırı, bir gardiyanın kaçırılması ve polis lojmanına roket atarla silahlı Hı. saldırı ve yine 97 yılında PKK üyeleri ve silahlı kuvvetler arasında iki jandarmanın yaralanmasıyla sonuçlanan bir silahlı çatışma bağlamında 125 veya 302 dediğimiz suçlardan, bölücülük suçlarından, Hı -hı. E, suçların ısrar edildiğini görüyoruz diyebiliriz. Aynen öyle. Halbuki e, Bay, e, bu noktada Faysal Pamu'nun müdafiği e, silahlı faaliyetlere katıldığıyla iletilen tanıklarla müvekkilin yüzleşmesi gerektiğini çözüyor ama yüzleştirme gerçekten da yüzleştirme Maalesef e, Mahkeme çünkü farklı yargı alanlarında bulunan mahkemelere. E, diğer o adımlarla birlikte bizim çok aşina olduğumuz talimat isteminde bulunarak tanıkların katılımı sağlamakta başarısız oluyor. Yani talimat bağlamında da örneğin e, iki, ben e, yeni bir avukat olarak belki de çuvallayacağım bu konuda sevgis var mıydı gibi bir soru soracağım 2010 yılında. O önemli değil ama yani, e, şunu demek istiyorum. Diyelim ki Erzurum arıza. Evet. Diyelim ki Sivas'taki bir kişiyi evet. dinlemek için Sivas mahkemesine e, sen dinle diye yazmış mı? Hı -hı, talimatta bulunsa bile dinlenmediği. Tanık evet. orada dinlenemiş. Aynen yani öyle. bir mahkeme başka bir mahkeme aracılığıyla da tanığı Hı -hı. duruşma salonuna getirip dinleyemiş. Evet. <gülüyor> e, ardından... E, Saip Pamuk muhabirimiz öhbe cezasına çarptırıldı ve ilk derece mahkemesinde yoğunlukla farklı zaman farklı zaman ve yerlerde yapılan yakalamaların ardından alınan ifadelere, tanık beyanlarına dayanarak PKK'nın tırnak içinde söz ediyorum yine savaşçısı Avareş olarak Faysal Pamuk Belirleyerek bu cezayı verdi. Üyesi diyelim diyor. biz yani örgüt üyesi olmakla suçlanan diğer Hı. kişiler yakalandıkça Hı. onlar dinlenmiş onlar da bu adamı mı işaret etmişler? Evet. Bu adamı mı haber eşliği birini Kodaklı. Aynen öyle bu noktada Savaşçı'ya bu kadar e, vurgu yapması sebebi bölücülük suçuyla ile bağlantılı olarak belki bir vahimlik kazandıran bir beyan olarak ben de evet. e, atif evet. yaptığını düşünüyorum bu dengi silahlı e, mücadele veren biri demek istiyorum. Evet. Aynen Hı? öyle. E, bu bağlamda e, adil yargılanma hakkından yani bire birden e, ve altı aynı... bir. Aa, yok yani, birin ha, birinci e, Hı -hı. bendi diyelim. E, Üçlü aynı zamanda 6. E, maddenin 3. fıkrasının denizlerde. De, bendi bağlamında yani, tanıkların katılımının ve dinlenmesine sağlanması Hı. hakkı bağlamında bir yakınmadan söz ediyoruz. <gülüyor> mahkemede kararını verirken e, özellikle ve yalnızca yargılamayı yürüten mahkemenin esnek olmamasından yani e, sanık müdafiyenin istemlerini e, reddetmesinden e, talimat yapı e, gerçekleştirse bile e, yargının aslında eyleyici kudretinin kullanılamamasından söz ediyor mahkemede kararında. E, ve Asla bakarsak tanıklardan üçünün de bu bence çok önemli, e, cezaevinde bulunduğunu hmm. e, ve bir bakıma ben bu şeye çok da katılmasam da e, bu kişilerin devletin kontrolü altında olduğunu, yani isteseler getirebilirlerdi, e, farklı mahkemelerden güvenlik gereğiyle bile olsa farklı bir yerde dinlenecek olsa bile getirilebilirdi denerek tanıkların yerini tespit etmek için atılan e, adımların yetersiz kaldığından. Yani Tanıkları duruşma salonuna getirip dinleme konusunda yeterince çaba istekli görmüyor mahkeme ilk Türkiye mahkemesi. Aynen öyle ve mahkemenin yani insan hakları mahkemesinin önem atfettiği bir konuda duruşmada çapraz sorgusu yapılamayan dört tanıktan söz ettiğimiz e, ve mahkumiyetin de genel olarak bu delillerle yani yapayalnızca neredeyse e, tanıkların beyanıyla mahkumiyete gittiği, mahkumiyet yorumunun bu şekilde açıldığının da altına çiziyor. Hı. Bu bağlamda önemli olan bence en önemli unsurlardan bir tanesi mahkemenin dengeleme yükümlülüğü atıfı. Yani mahkemet ki, yerel mahkemelerin duruşmada hazır bulunmayan e, tanıklar tarafından verilen delilere dengeleme yükümlülüğü vardır. Mahkeme, yargırama yürüten e, mahkemenin söz konusu delillere özel bir ihtiyapla yaklaşmadığını ve diğer delillere göre daha az ağırlık vermediğini tespit ediyor yani bir önceki e, Alaolo ve Sulaubakie kararında söz ettiğimiz gibi yani PKK'da birden fazla abartış olduğu gerçeği dahil olmak üzere birçok gerçeğin geleneksel e, bir e, bir animele işte. bir kenara bırakılarak e, beyanlardaki tutarsızlıklar göz ardı edilerek yalnızca beyan üzerinden bir mahkumiyete gitti anlaşılıyor ve talimatlar açısından da değerlendirmek gerekirse talimat talimatistanları ve diğer yargı alanlarındaki tanıkların dinlenmesinin e, mevcut dava koşullarına da adil mahkemeyi sağlamak için yeterli bir yöntem olarak kullanılamayacağını da altını çiziyor mahkeme. Aynı hanım, Aynur hanım burada <gülüyor> benim kafamı karıştıran bir şey var. Şimdi bu tanıkların beyanlarının değerlendirilmesiyle ilgili. Tabi zaten burada yani suç diğer sanıkların durumu tanıktan daha çok yani bir bizim yargı uygulamasında atfujur mi? Evet. Yani diğer sanığın öbür sanığa cürüm attı şeklinde. Evet, 48. mahalle. Susabilirler dedi. Tabii ki. Evet, evet. E, ama yani burada e, mahkemenin e, delilleri değerlendirmesiyle ilgili evet. konuda e, hem Anayasa Mahkemesi'nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir yerindelik denetimi yapamayacağı olgusu karşısında bu kararı nasıl anlamak lazım? Ben şöyle diye düşünüyorum. Burada tanıklar ve diğer deliller arasında yeterince çelişmenin sağlanmadığı e, gerekçesiyle ancak olabilir. Yoksa... E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerindelik denetimi yapmış olur ulusal mahkemelerin kararlarıyla diye düşünüyorum. Bunu nasıl anlamak lazım bile, bilemedim. Siz ne düşünün? Ben şöyle düşündüm. Yani kararı okuduğumda şöyle düşündüm. Birincisi eee yüzleştirme meselesi. Yani bir tanık bir sanık kendisiyle ilgili teşhiste bulunan e, bir kişi, bir tanığı görebilmeli, onun kim olduğunu bilebilmeli. Ee, ve ona kimliği saklanıyorsa da, gizli tanıklık varsa da, ona e, doğru söyleyip söylemediğini, e, güvenilirliğini test edebilmek bakımından soru sorma olanağı tanınmalı. Bizim yasamızın 58. maddesinde. de şöyle. sağlamak gibi bir şey. Evet, bence. yani belki kimliğini saklayabilirsiniz tanığın, buluşma salonuna getirmeyebilirsiniz, bizim en 8. madde ne diyor? Gerekirse tanı bir başka yerde konuşlandırırsınız. Sesini ve görüntüsünü bozarak, kapatarak e, ama sonuç olarak e, onun ne dediğini Online bir şekilde yani kaydı alıp yazı kapaklı başka bir yerde dinleyip sonradan e, sanığa dinletmek değil. Tanığı online olarak canlı olarak dinlemelisiniz. Sadece erişim yani yüzünü kimliğini e, doğrudan göstermezsiniz. Sesini bozabilirsiniz ama sanık neyi bilmeli duymalı. O an ne söylüyorsa tanık onu o an duyabilmeli. Sesi bozulmuş da olsa ona o an için Soru sorup onun yalan söyleyip söylemediğini, gerçekten o olayın tanığı olup olmadığını irdeleyebilmeli. Birincisi bu olanak sağlanmış mı? Bunu sanırım balta kararında, Malatya harcızı adı daha önce Türkiye yine mahkum oldu benzer olaylardan. Evet. Balta kararının tekrarı. Birincisi buna bakmalı. İkincisi tanık gizlese niye gizledin diye soruyor. Yani gerçekten burada tanığın kimliğini gizlemeye Gerek var mı? Ya da tanığın kimliği belli olsa bile tanığı duruşma salonuna getirmeni engelleyen sorun ne? Yani bir güvenlik sorunu mu var? Bir olağanüstü hal mi var? Bu bir güvenlik sorunu varsa bu sanıktan mı kaynaklanıyor? Bunların hepsini açıklaman gerekiyordu diyor. Yani sadece suçun katalogta olması, vahim olması... Örgütlü suç olması da yeterli. Somut olayda niçin gizli tanıklığa gittiğini, niçin istinave yoluna gittiğini tanımlaman lazım. Çünkü bizim yasamızda da biliyorsunuz CMK 196'ya göre aslında istinave istisnadır Ağır suçlar bakımından. Aynur bu arada bir dakikamız kaldı. Bir tek, şöyle kısmında... bitiriyorum yani üçüncüsü de e, asıl önemlisi o. E, kümülatif değerlendirme yapıyor insan Hakları Mahkemesi. Diyor ki az önce Deniz Hanım onu söyledi. Mahkumiyet hükmünün ağırlıklı noktasını bu usule aykırı, yeterince güvenceli bir şekilde dinlemediğin tanık ifadesi e, belirliyorsa burada bariz bir e, adil olmayan uygulama var. Sizin de dediğiniz gibi bu e, delilin diğer delillerle mukayese edilerek niçin hükme esas alındığını Ortaya koyman gerekirdi. Ben bu kadar söyleyeyim. Son sözü denizalım sırası. Ya estağfurullah bu olanda 6'ya bir ve 3'te e, ihlali verdiğini söylemek mümkün. Evet. Mahkemen. Evet. Adil yargılama hakkının ne kadar önemli olduğunu adalet bekleyen bütün insanlar için devletin bu koşulları sağlamakla yükümlü olduğunu hem uluslararası imza attığımız sözleşmeler açısından hem de anayasamız, kendi iç hukukumuz açısından bir zorunluluk olduğunu bunun diğer yasalarla da e, biçimlenip şekillendiğini e, söyleyebiliriz. Ama tabii bu hayata geçiyor mu bunu e, daha sonraki e, şeylerde, programlarımızda da tartışacağız. Deniz Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Katıldıkları için, katkıları için, çalışmaları için. Aynur Hanım e, gelecek hafta yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diyelim. Hatta gelecek hafta sanıyorum işte hukuk tarihiyle ilgili olan programımızı yapacağız izleyicilerimize. Buradan onu da söylemiş olalım. Teşekkür evet ederim. Herkese hoşçakalın. Selahattin arkadaşımıza ve Açık Radyo'da programı hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Teşekkürler.